Aklı zalaletin filnar. Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdül Wahab rahimahullahın Kitab-ı Tevhid adlı eserini sizlerle beraber okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta kaderi inkar edenlerle ilgili bahsi almıştık. Bu haftaki konumuz Babu ya da Babun Majāfi'l e Mucawirin. Ressamlar, heykel tıraşlarla ilgili hadislerin olduğu bahis. Biliyorsunuz, halk yaratma, yoktan var etme, Allahu Teala'ya ait sıfatlardandır ona has sıfatlardandır. allah Teala'dan başkası ne yapamaz? Halk edemez, yaratamaz, yoktan var edemez. Halk etmek yani bir şeyi takdir etmek manasında da kullanılmaktadır Arapçada. Eğer bir insan için kullanılıyorsa ya beşerden bir kimse için kullanılıyorsa bunun kullanıldığı mana düşündükten, teemmül ettikten, bakıp araştırdıktan sonra daha önce olmadığı bir şekliyle yeni bir şey yapmaya da Arapçada halaka ifadesi kullanılıyor. Yani kapı yapan marangoza Arapçada sana'a sana'an neccar-u bâben kap, marangoz kapı yaptı ifadesini Arapçada halaka olarak da kullanabiliyoruz. Çünkü barangoz ne yaptı? Teemmül edip, düşünüp, bakıp, ölçüp, içtikten sonra tahta parçalarını yahut sunutayı yahut başka bir şeyi alarak onu desterede keserek ne yaptı? Bir şekil verdi. Buradaki halaka ifadesi ne olmuş oluyor? Bir şekil vermek. Bu sebeple bu manayada kullanıldığı zaman meşer için Bunda bir heis, bunda bir sıkıntı yok. allah Teala'nın yaratması ise arkadaşlar, kulda olduğu gibi bir nazara, araştırmaya, böyle teemmül etmeye, düşünmeye gerek yok. Allah-u Teala'nın zaten, içen haftada açıklamıştık, ezeliği neyi var? İlmi var, değil mi? Ve ma tesukatum yuverakatim illa ya'lemuha. Düşen her yaprağı, hiçbir yaprak düşmesin ki Allah azalâ o yaprağı ne yapmasın? Bilmiş olmasın. İşte resim yapan yahut böyle taşları koyarak taşlara şekil veren insanlar bir bakıma ne yapmaktalar? Eğer bu yaptıklarıyla az sonra gelecek tafsili Allah-u Teala'nın yapmış, allah Teala'nın yaratmış olduğu mahlukattan birini yapmaya ve çalışırlar onun gibi, onun yaptığı şekilde, onu yapma, yapmak isterlerse, sanki burada allah Teala'nın bu sıfatına ne var? Benzemeye çalışmak var. Bizler az önce ifade ettik, Allah-u Teala etmesi, kendisine ait olan has, yoktan var etmesi, onun sıfatlarından bir tanesi. allah Teala halıktır, ol der olur. Kim de, buna benzer bir şekilde, tavırda bulunur, şekilde, şek buna benzer bir şekilde, eylemde bulunursa, yani benzeme çalışarak, işte allah Teala'nın yaratmış olduğu insana benzesin diye, eliyle kalemi eline alıp, bir insan şekli resmi çizerse, yahut herhangi bir maddeden, çimento olur, toprak olur, taş olur, çamur olur, bundan böyle allah Teala'nın yaratmış olduğu insana benzeyen bir şey yaparsa, hadisler geldiği üzere, bu kimseler, allah Teala tarafından kıyamet gününde cezalandırılacak kimselerdendir. Muellif <gülüyor> <gülüyor> Rahimahullah burada bize ilk olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam Kâle Teala Kutsi hadis allah Teala şöyle buyurmuştur وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ Benim yarattığım gibi yaratmaya yeltenen daha zalim kim olabilir ki? Yani Allah Teala'nın yarattığı gibi yaratmaya yeltenen. Yani dedik ki insan içinde yaratma fiili ne olabilir? Az önce söylemiş olduğumuz manada kullanılabilir. Bundan daha zalim kim olabilir diyor Allah Teala. Ve sonra onları tehdit edercesine diyor ki onlara imkansız olduğunu göstermesi için diyor ki "Fel yahluqu Haydi onlar yaratabiliyorlarsa, kadirlerse, güçleri yetebiliyorsa ne yapsınlar? Bir karınca yaratsınlar. Yani, insan oğlunun şekil vermeye çalıştığı, eliyle yapmaya çalıştığı acizliğin bir ifadesi arkadaşlar görebiliyor musunuz? Sanat ne kadar gelişmiş olsa da, teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da Yaptıkları en gelişmiş şey, bugün de görüyorsunuz, robot tarzı, böyle konuşabilen, elektronik aksanlara bağlı, onunla çalışan şeyler. Allah-u Teala diyor ki, haydi bir tane karınca yaratın. Ev liekhlukû habbeten. Yahu ne yaratsınlar? Haydi bakalım. Bir tohum yaratsınlar. Ev liekhlukû hadi Haydi yaratabiliyorlarsa, arpa, yaratsınlar, sümbül yaratsınlar. Bunların hiçbirini ne yapamazlar. Yaratamazlar çünkü insanoğlu acizdir. İnsanoğlunun aciz olduğu noktalardan bir tanesi de budur. Allah Teala'nın böyle bir yani insanoğlu kendisinden bir sinek ondan bir şey çaldığı zaman Allah Teala nasıl buyuruyor? İnnellezine ted'un min dunillah sizlerin Allah'tan başka, Allah ile beraber ve Allah'tan gayrı dua edip yalvarıp durduklarınız var ya, لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَادَا O dua etmekte olduğunuz, yalvarmakta olduğunuz şeyler, bir sineği dahi ne yapamazlar, sinek dahi yaratamazlar. Değil mi? وَلَوْ اِشْتَمَعُوا لَهْ وَلَوْ ki bir araya gelsinler. Yani, bugün kendilerinden Şeyh Efendi, Hoca Efendi, Evliyaullah, euliyahül kiram diye bahsedilen, Allah'ın dostları diye bahseden insanlar hepsini bir yere toplasan ne yapamazlar? Bir sinek, bir sinek dahi yaratamazlar. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْعًا Sinek onlardan bir şey alıp götürse Şeyh Sala'l-Vusaymin rahimallah el vasıtıya çarşında aynen şöyle söylüyor Sinek bir kralın bir padişahın, bir ev evliyanın yemeğine konsa, yemeğinden bir şey tatsa azıcık böyle ucuyla iğnesinin ucuyla bir şey alsa nokta misali midesine götürse onu ondan o aldığı yemek şeyini noktasını, tanesini kim geri çıkarabilir? yeryüzünden buna kadir olan bir kimse var mı? yok, kimse onu çıkaramaz <gülüyor> işte isteyen de Kendisinden istenilen nedir Allah-u Acizdir. Bu sebeple insan neyini bilecek? Haddini bilecek. Allah-u Teala'ya bu sıfatında ne yapmayacak? Tehadi etmeyecek. Öne çıkmayacak. Sınırını aşmayacak. Böyle bir şeyle uğraşması onun sınırının aştığının bir alametidir. Allah-u Teala'nın yarattığı şey benzerini, misalini yapmaya çalışmak o şekilde şekil vermeye yeltenmek, insanın haddini ne yapmasıdır? Açmasıdır. Aynı şekilde bir insanın, bir insanın dar düşenlere yardım ettiğini söylemesi gibi. Aynı şekilde bir insanın yetiştiğinde onlara yetişeceğini söylemesi gibi. Bunların hepsi Allahu Teala'ya sıfatlarında ne yapmaktır? Eşler koşmaktır, denkler koşmaktır. Bunlar Allahu Teala'nın hususiyetlerindendir. Allahu Teala'nın sıfatlarındandır. Yetiş ya Allah dendiği zaman Allah Teala ne var dilerse yetişir peyanını gönderir. Ama denirse ki yetiş ya efendi Hazretleri. Ve efendi Hazretleri kilometrelerce binlerce uzakta kilometrelerce seni duymuyorsa. Ya o kabrinde defnedilmiş ölü bir insansa ne yapılmaz? Bu yapılan fiil doğru bir fiil olarak kabul edilmez. Birak ismi şeyh'tir. Bu şeyhi kilometrelerce uzakta Olmasına rağmen seni duyuyor, hissetmen bu sıfat konusunda, işitme konusunda, yardıma yetişme konusunda, kudreti konusunda ne yapmış olursun? allah Teala Teala'ya ortak koşmuş olursun. Şeyh Sallihele Heymin Rahimahullah tasvir meselesini şu şekilde açıklıyor, şu surette açıklıyor. Diyor ki, ilim ehli resim yapmayı yahut heykel yapmayı, şekil vermeyi şu şekilde ele almıştır. Fıkıh kitaplarında görürsünüz elbaki tasviru ma Gölgesi olan şeyin tasviri, gölgesi olan şeyin resminin yapılması. Nedir arkadaşlar gölgesi olan? Yani gölgesi olan demek bir iskeleti olan, bir cismi olan Allah Teala'nın yaratmış olduğu bir e, mahlukun ne yapılması? Elle yahutta da taş taşa şekil vererek yahut da bir madde kullanılarak suretinin yapılması. Çünkü bunların hepsinin bakın gölgesi olan demek ne demek? Bu şekilde e, allah Teala'nın yaratmış olduğu bir iskeleti olan insan gibi işte aslan hayvan gibi e, içinde ruh olan canlı olan bir şeyin ne yapılması? suretinin yapılması bu ilim ehlinin ittifakıyla caiz değildir haramdır. İlim ehlinin ittifakıyla ne yapmıştır ilim ehli ittifak etmiştir ki bir insanın eliyle kağıda bakıp kağıda böyle bir insana bakıp da onun şeklini çizmesi yahut gözlerini bir insana bakmadan bir insan resmi çizmesi yahut bir hayvan resmi çizmesi ne değildir? Caiz değildir. Yahut dediğimiz gibi Taş, toprak ya da çimento ya da ona benzer bir maddeyle böyle suret vererek insan suretini yapması caiz değildir. Bu iki e, husus da nedir arkadaşlar? Caiz olmayan hususlardandır. Evinde bu tarz küçük heykeller olan, bu tarz elleçsiz müdçesinden olan evlere, kişilerin evlerine ne olmaz? Melek girmez. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ayşe radıyallahu anha'nın evine giriyor. Bir örtünün üzerinde, bir perdenin üzerinde resimler olduğunu görüyor. Nebi aleyhisselatü Vesselam böyle durup yerinde bekliyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha onun hoşnutsuzluğunu yüzünden anladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bir hoşnutsuzluk hissettim. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha مَاذَا اَذْنَبِتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Yani neye hata ettim, ne günah işledim ey Allah'ın Resulü. Yani bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günah işlendiğinde suratdan belli olurmuş. Hanımı da bunu fark ediyor, anlıyor. Diyor ki ne günah işledim ey Allah'ın Resulü, ne sus işledim. Ve kâle aleyhissalâtu bu bu suretleri göstererek diyor ki اِنَّ اَصْحَابَ هَذِهِ الصُوَارِ Bu resimleri yapanlar يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü ne olacak Bunlara azap edilecek. Yukalü <gülüyor> ve onlara şöyle denilecek. Azarlanarak. Onlar azarlanacak ve denilecek ki ahyû mâ halaktun. Hadi bu yapmış olduğunuz, bu yaratmış olduğunuz şeyleri ne yapın? Hadi hayat verin. Madem bu konuda allah Teala'ya benzemeye çalıştınız. Hadi hayat verin. Ruh verin. Denilerek ne yapacak bu insanlara? Azap edilecek. İkinci veyahut da üçüncü şekil bugün bu teknolojinin bizlere sunmuş olduğu fotoğraf makinaları, video tarzı şeylerle çekilen fotoğraflar. Tabi bu bugünün meselesi olduğu için geçmiş dönemlerde ne yapamazsınız bununla ilgili bir hüküm <gülüyor> bulamazsınız. Muhasır alimler de bununla ne yapmışlar bu konuda iktiraf etmişler demişler ki bu fotoğraf makinalarıyla kameralarında çekilen resimler de aynı hadislerde ifade edilen hadislerde söylenen tasvir suret ifadeleri gibidir bu mesele bir önce söylemiş olduğunuz mesele, meselelere ilhak edilir oradaki e, tehdit buradaki bunlar kullanan için de gerekir, gerekir demişler bazı muhasır alimler de hayır demişler bugün fotoğraf makinalarıyla videolarla çekilen resimlerin aslında fotokopi makinesinden çekilen fotokopi makinesinden çekilen yazılı bir kağıt gibi olduğunu söylemişler. Burada bir yaratmaya benzeme eyleminin olmadığını, var olan bir şeyin suretinin hapsedildiğini orada görüyoruz ihtifaz edildiğini, korunduğunu, kayıt altına alındığını söylemişler. İhtiyatlı olan insanın dini ve ahiret için ihtiyatlı olması gereken husus nedir arkadaşlar? Bugünkü bu fotoğraflardan da videolardan da ne yapmak? Uzak durmak. Hatta bu fotoğraf makinalarıyla videolarla çekilen resimlerin bu hadislerde geçen tehdidi içermediğini Söyleyen alimler dahil bu makinelerle, teknolojik bu ürünlerle çekilen maki, e, fotoğrafların e, ancak zaruret halinde ya da ihtiyaç halinde çekilmesine cevaz vermektedir. Yani hatıra adına çekelim bilgisayarımızda cep telefonumuzda kalsın dursun e, adına çekilen resimleri, fotoğrafları ne yapmışlardır? Cahir olarak görmemişlerdir. Demişlerdir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam az önce ne yaptı? Ayşe radıyallahu Anh'ın evine girdiğinde buna kızdı. Ve rivayetlerde yine geliyor. Suret olan evine girmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Melek girmez. Bu tehdidi ne yapar diyor? Kapsar diyor. Dördüncü olarak arkadaşlar, ruhu olmayan, cansız. Yani cansız derken, bunun içine ağaçlar da geliyor arkadaşlar. Eee Onlarda elbette bir can var ama insandaki bu ruh olmayan, kendilerinin sürdürdüğü bir hayatları olmayan yaratıklar diyoruz bunlara. Bunları da iki ayrı ehli. Bir insanın kendi eliyle ürettiği, Allah Teala'nın insana izin verdiği, kendi eliyle ürettiği şeyler var. Mesela araba gibi, cep telefonu gibi, masa gibi, kitap gibi. Bunların resminin çekilmesi nedir arkadaşlar? Veyahut da resminin yapılması caizdir, burada bir iftiraf yok. Çünkü bu insanın yaptığı bir şey, allah Teala'nın yani insana izin verdiği bir şey. Bir de arkadaşlar, insanın yapmadığı, allah Teala'nın yarattığı ama ruh olmayan mahlukat var. Ağaç gibi mesela. Ağaçların resmi yapılımı İrimehli'nin cumhuru diyor ki evet, yani e, ruhu olmayan bu tarz cemaat, cansız varlık diye bizim Türkçe'ye söylediğim şeylerin ağaç gibi, deniz gibi, dağ gibi böyle manzara resimlerinin çizilmesinde bir beys yoktur. Çünkü Allah'a kadar hadiste az önce okumuştuk. Ne diyordu? Hadi ne yapın? E, diyordu kıyamet gününde bunlara denecek ki hadi bunlara hayat verin. Bu yapmış olduğumuz suretlere ne yapın? Hayat verin. Demek ki biz bu hadisler anlıyoruz ki hayat verilmesi veyahut da dünyada hayatı olan şeyleri yapmanın cezasının karşılığı ahirette ne olacak? Onlara hayat verilmesi istenecek insanlardır. Onlar da veremeyeceği için bu konuda ne olacaklar? Aciz kalacaklar. Ama dağ gibi, ama ağaç gibi şeylere zaten dünyada nedir? Bu manada ruhları olmayan şeylerdir. Bu bakımdan bunların suretlerinin yapılmasında bir meis yoktur. Bukhari ve Müslümin'i rivayet etmiş oldu. Diğer yani bir hadisi nakletmiş. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyâmeh el-lezîne yudâhîûne bi-halqillâh Kıyamet günü azabın en şiddetlisine maruz kalacak olanlar azabın en şiddetlisiyle karşılaşacak olanlar kimlerdir? Allah-u Teala'nın halkini yani yarattıklarını yaratır gibi, allah Teala'nın yarattıklarına benzer bir şekilde yaratmaya çalışanlar. Yani allah Teala insanı yaratmış, bu insanda ne yapmış? Eline kalem kağıt almış, insanın ne yapmaya çalışıyor? Resmini çizmeye çalışıyor. Yahut eline bir taş almış, Çekiç almış, o taştan ne yapıyor? İnsanın heykelini yapıyor. Bunlar, bunlar Allahu Teala'nın kıyamet gününde en çok azaba uğrayacağını bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu insanlar. Yani bazen insan, değil mi? Görüyor böyle eliyle kağıda resim insanı. Buna buz etmemiz lazım. Ama cehalet bir taraftan, nefis bir taraftan insanların artık böyle şeylere sanat olarak tanınması aynı bir taraftan. İnsanlar ne diyor? Ya adam maşallah ne güzel. Eline ne kadar hakim, ne kadar güzel de çiziyor. Gibi, Değil mi? Veya insanlar dediği gibi sıraya geliyor. Bizim de ne yap? Resmimizi çiz. Heykelimizi yap. Bunların hepsi Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği gibi nelerdir? Kıyamet günü azabın en, karşılık, en şiddetlisiyle karşılık görecek olan kimselerdir. Yine müellif rahimahullah burada bizlere Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu başka bir hadis naklediyor. Bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma "Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylerken işittim. "Kullu musaw kullu musawirin Her ressam, her tasvir yapan ateştedir açık ve net arkadaşlar. Hadis Bukhari ve Müslüm'de. Bugün artık ne? Bakın kitaplarda neler konuşuluyor? İşte İslam sanatı engellememiştir. Sanat yapabilirsiniz. Bizim aramızdan da ressamlar çıksın. Bizim aramızdan da heykeltıraşlar çıksın. Müslümanların da bu konuda söz sahibi olmasını istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü çok açık. Hadis Muhari ve Müslim'de. Kull musavvirin finlar yüc'alü lehu bi kulli <Sessizlik> suratin savveraha nefsun o ressamın, o heykeltıraşın yapmış olduğu surette karşılık kendisi için kıyamet gününde bir nefis yaratılır. O yapmış olduğu şeyin nefsi getirilir onun önüne. Ve dedir ki, Ve onunla o yaptığı şeyle karşılığı olarak ona getirilir o nefisle kıyamet gününde bu ressam, bu heykel bu musavvir ne yapar? Azap görür. Yani azap görecek Tabi yani bazıları da diyor ki böyle donuk olmamanız lazım. Bu hadislerin söylendiği dönemlerde şirkin oldukça yaygın olduğu dönemlerdi. İnsanların apaçık alenen putlara bu heykellere tattığı Allah ile kendi aralarına aracı koyduğu dönemlerdi. Bugün o tehlike kalmadı. Ondan dolayı bu hadislerin de artık illeti, hikmeti ortadan kalkmış oldu. Bu saatten sonra artık insanlar kalkıp lillata kalkıp menata, tapacak değiller. Buna binaen bırakın Müslümanların çocukları bu sanatla ne yapsın? Uğraşsın gibi. E, ileri geri sözler söyleniyor. Bunları fetva kitaplarında insanların bu çağdaki o e, ilim kisvesine bürümüş insanların kitaplarında okuyup görebiliyorsunuz. Bunlara birçok vecihten cevap verebiliriz. Bunlardan bir tanesi, kıyamet kopana dek insanların putlara Tapma tehlikesi ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdu üzere lat, Lataya tekrardan ibadet edilmi, edilmedikçe Başka bir rivayette Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları Zil hilese, putunun etrafında dönerken Çalkalanmadıkça, hareket etmedikçe Kıyamet kovmayacak diyor eser bu hadisler hep Buhari'de, hep Müslüm'de olan sayı hadisler. Yani demek ki ne var? Hala hala insanoğluna insanoğlu bu tehlikeyle karşı karşıya. Ve insanoğlu bu şirket tekrardan düşmedikçe kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak. Bugün de bakıyorsunuz yeniden insanların şirke yeltendikleri, şirke doğru yöneldikleri kapılardan bir tanesi de bugün şehirlerimin resimlerinin, fotoğraflarının çekilmesi, öyle değil mi? İnsanlar bugün kadınlar, erkekler, büyükler, yaşlar, Allah'ın dostu iddia ettikleri bazı kimselerin resimlerini çekiyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar, evet. onların resimlerini, fotoğraflarını ceplerinde taşıyorlar, cep telefonlarında yüklüyorlar, gözlerini kapıp bunları hayal ediyorlar, başları sıkıştığı zaman bunlardan yardım ediyorlar. Bugün bile bakın, bu resim meselesinin, suret meselesinin şirke götürdüğü bile var arkadaşlar, bir yol var. Yani İslam'ın Allahu Teala'nın bunu yasak kılmasının sebeplerinden bir sebep bu. Sadece tek sebep bu değil, Şirke götürmesi sebebi değil. Sebeplerden bir zatı. Yine Müellif rahimehullah bizlere burada Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "Men sawra dunya kim dünyada bir resim çizerse, bir suret yaparsa Tabii demin dedik? Bazı ilim ehli "savvara" kelimesini bugün bu modern aletlerde çekilen fotoğraf makineleri videolara da ne yapıyor? Kapsıyor. Çünkü bugün de Arapçada fotoğraf dendiği zaman ne deniyor? Savvara deniyor. Pasfire deniyor. Ondan dolayı bazı bir takım ilim ehli ihtiyaçlı davranarak hala resim çekilmesini caiz görmüyörler, video çekilmesini caiz görmemekler bizlerin de ihtiyatlı olarak ne yapmamız lazım? Bunu seçmemiz lazım. Bu şekilde davranmamız lazım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim dünyada bir suret yaparsa kulli fe en yunfe en yanfuka fîher rûh Allah onu, yani o kimseyi, o ressamı, o yapmış olduğu surete ruh üflemekle mükellef kılır. Hadi der, üfle bakayım ruh. Madem bu kadar benzettin, madem böyle bir yarışa girdin, Haydi gücünü yetiyorsa ne yap ona? Ruh üfle. Ve leyse binafih. O kimse kesinlikle ve kesinlikle bu yapmış olduğu surete ne yapabilecek değildir? Ruh üfleyebilecek değildir. Buna gücü yok. Değil mi? Bırakın ruh üflemeyi. Bugün insanoğlu o kadar aciz ki kıyametine kadar da bu konuda aciz olmaya devam edecek allah Teala'nın ona bahşetmiş olduğu, bedeninde hapsetmiş olduğu o ruh çıkmak istediğinde, allah Teala'nın emriyle çıkmak istediğinde, ona engel olacak, onu bir saniye geciktirecek bir güce dahi sahip değiliz. Değil mi? Kralı da böyle, padişahı da böyle. Allah'la birlikte kendilerine kapılan, Evliyaullah'tan denen, yetiştendiğinde onların iddiasına göre yetişen, İnsanlar da böyle. Değil mi? Kendilerinin ölümlerinin engel olabiliyor mı? Uğrun çıkmalarının engel olabiliyor mı? Hayır. O kadar aciz. O zaman sen kul olarak bir beşer olarak acizliğini bileceksin ve Allah Teala'nın böyle bir sıfatında ne yapmayacaksın? Ona bir noktadan da dahi ortak koşmayacaksın. Onun için yasaklanmış. Müellif yine burada İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu diye bir hadis naklediyor. Andebil heyaz قال قال لي علي علي şöyle diyor. Ey Ali. aleyhi ve Ey diyor Ebu el Hayyaj, kim? Ali. Ali rضي Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ali. Ali ki, aleyhi ve beni görevlendirmiş olduğu görev ile seni görevlendireyim mi? Seni o görevle bir yere göndereyim mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabenin en faziletlerinden birisi olan, cennette müjdelenmiş olan Ali radıyallahu anh'ı bir görevle ne yapmış? Hükümlü kılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra da Ali radıyallahu anh aynı görevi ne yapmış? Başka birisine vermiş. Diyor ki, أَلَّا تَدَعَ سُورَةً illa تَمَسْتَهَا Gördüğün her resmi, gördüğün her sureti Gördüğün her heykelin yerle bir et. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'yu ne yapmış? Bu şeyle göndermiş, gayeyle göndermiş. Vela kabran <gülüyor> muşrifen ve yüksek buldun. Şeyh sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor ki kabr, muşrif, yüksek kabir <gülüyor> birçok sureti var bu çağda. Bugün maalesef bizim da, mezarlıklarımız mezarlıklarımızla da bu hadisin kapsamı içinde. Eğer kabrin etrafına demirliklerle bir şeyler yapılıyorsa o da nedir arkadaşlar? Yükseltilmiş kabir, Müşrif olan kabirdir. Müşrif deniyor, yükseltilmiş. Ya o tel örgüler değil de tel korkuluklar değil de mermerden bir mezarlık yapılıyorsa bu da bu hadisin kapsamına girer. Ya mermer de yok, türbe yani. direkt ne yapılmış? Türbe yapılmış, üstüne böyle çatı yapılmış, kubbe yapılmış, bu da bu hadise girer. Diyor ilimhaneli. Veyahut bunların hiçbirisi yok ama kabrin toprağına yapılmış, böyle haddinden fazla yükseltilmiş. Bunların hepsi arkadaşlar, bu hadiste aleyhissalatü vesselamın Ali radıyallahu anhı'yı düzeltmekle emrettiği kabirlerin şekillerindendir. Nasıl olacak kabir İslam'a göre? Diyor ki ilim mehli yerden en fazla bir karış yüksek olacak. Yani. Çok az bir şekilde yüksek olacak. Hadislerde Nabi aleyhissalatü vesselam kabirlerin üzerine bina etmeyin diyor, binalar yapmayın. Yani türbe yapmayın, yatır yapmayın, değil mi? Ondan sonra üzerlerine oturmayın, namaz kılmayın. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar açık söylemiş olmasına rağmen o açıklıkta da insanlar ne yapmışlar? Zahiren o açıklıkta gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmişler. Yani sanki peygamber aleyhissalatü vesselam veyahut da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dese ki kabirlerin üstüne bina edin inanın belki de bu kadar bu sünneti ne yani sünnet olsaydı der, ihya etmezlerdi çünkü peygamberle bir diye. Ama yasakladığı için ne yapıyor insanlar bugün? yaşıyorlar Kabirleri yerden yükseltme adına. Kabirlerin etrafına demirlikler, korkuluklar yapmanına. O zaman bu okumuş olduğumuz hadislerden de anlaşılacak üzere arkadaşlar musavvir, ressam, tasvir yapan, heykel yapan insanların cezaları şu şekildedir. Hadislerde geldiği üzere kıyamet günü azabın en şiddetlisine uğrayacak olanlardan bir grup da onlar. Yani bir normal azap çekenler olacak, bir de azabın en şiddetlisine uğrayacak olanlar var. Bunlar kimler arkadaşlar? O insanlar, musavvirler. İkinci hukubet, ikinci ceza yapmış oldukları o surete karşılık o kimseler bir nefis yaratılacak, bir nefis yapılacak kıyamet gününde ve o nefis ile o yaptıkları şey ile kıyamet gününde cehennemde bu insanlar ne yapacaklar? Azap görecekler. Yani o yaptıkları hatayı, o yaptıkları günahı karşılığını orada canlı olarak görecekler ve onunla azaba uğrayacaklar. Üçüncüsü, yapmış oldukları bu surete ruh üflemekle emrolunacaklar. Hadi yap. Hadi ona bir ruh üfle denerek ne yapılacak? Tevbih edilecek, azarlanılacak bu kimseler. Dördüncüsü o kimselerin ateşte olacağı. Ateşte olacaklar. Beşincisi de İmam Muharide'nin rivayet etmiş olduğu Ebu Cuhayfe radıyallahu anhundan rivayet etmiş olduğu hadise. Bunlara aleyhissalatü vesselam ne yapıyor bu kimselere? Lanet ediyor. Allah onlara diyor lanet etsin. O halde görüyoruz ki arkadaşlar, bu mesele, önemli bir mesele. Bizlerin sakınması gereken eserlerden bir tanesi. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve etubilek.